Hoş geldiniz bu videoda Türklerin yaratılış destanından sonraki en eski destanı olan ve milattan önce 7. yüzyılda yaşanmış bir Saka hükümdarının hayatını anlatan Alper Tunga destanını göreceksiniz ki bu destanla alakalı ayrıntılara birazdan gireceğiz ama öncelikle Türklerin destan mantığını edebiyat anlayışını ve destandaki tiplerin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor her mitolojide ya da halk ağzında belirli tipler vardır. Bunlar bazı kudretlerin sembolik ifadeleridir ve genellikle tarihte gerçekten yaşamış birinin hayatından yola çıkılarak içine biraz da fantastik öğeler veya abartılı kahramanlıklar katılarak aktarılır. Bu şekilde biraz tarih biraz da hayal gücüyle belirli kişilerin hayatlarını veya tarihsel bazı önemli olayları destan haline getirerek halk arasında dilden dile aktarmaya başlıyorsunuz ve aradan yüzyıllar geçtikten sonra Birileri bunu kitabe haline getirip kaynaklaştırdıktan sonra da kültürel bir miras bırakmış oluyorsunuz ki Alper Tunga Destanı da bu miraslardan biridir. Jenerikten sonra başlıyoruz. Alper Tunga Destanı'nı anlamak ve Türk sözlü geleneğinin de dilini inceleyebilmek açısından Alp tipini öğrenmek gerekiyor. Alpler. Halk kahramanları veya liderlerdir ve örnek alınacak insanlardır. Böyle aktarılırlar ki Alper da adından anlaşılacağı üzere bir Alptir. Dolayısıyla destanın içeriğini ve gidişatını bilebilmek, anlayabilmek, bize verdiği mesajları özümseyebilmek adına Alp tipini bir tanıyalım. Alp, Türkçe'de kahraman, yiğit, cesur anlamlarına gelen bir sözcüktür. Eski Türklerin yiğitlerine bu adı vermelerinin ilk koşulu yiğitlik, cesurluk, kişisel üstünlük ve kahramanlık ile asalettir. Boy içinde asil bir aileden doğmayana bu ad verilmez. Garipnameye göre alp kişide sağlam yürek, pazı kuvveti, gayret, iyi bir at, özel bir giysi, iyi bir kılıç, süngü, yay ve kader birliği ettiği iyi bir arkadaş olmak üzere 9 özellik bulunması gerekir ki bu 9 özellik Türk mitolojisindeki evrenin dokuz dallı bir ağaç şeklinde yaratılması motifine dayanmaktadır ve bu kutsal dokuzu barındıran insanlar yeryüzünde Tanrı'yı temsil etmektedir. Ki bu Alp tipini aslında en iyi Oğuz Kağan destanında görüyoruz ki ona da özel bir video çekeceğim zaten. Şimdilik bilmeniz gerekenler bu İslam öncesi anlayışta Alp denilen tiplerin İslamiyetle birlikte Alperenlere dönüşmüş olması ki Fuat Köprülü bu kişilere Alp Gazi adını vermiştir. Kişilikleri ve davranışlarıyla bir ülkünün peşinde olan alpler, kişisel tutkuların üstünde topluma mal olmuş kişilerdir. Bu kişiler fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da derin bir kişiliğe sahiptir. Alp, halkının özgücünü sembolize eder. Mücadelesi uğruna geri çekilme, kaçma, yılma gibi davranışlar göstermez. Türk destanlarındaki yaşam ve bu yaşamın önemli bir parçası olan doğa, özellikle göçebe yaşadığımız, sürekli göç ettiğimiz, yeni bölgelere gittiğimiz yani bir yerde sabit kalarak rahat edemediğimiz bir yaşam tipi bizim destanlarımıza, kişiliğimize, karakterlerimize kadar işlemiştir ve alp tipini zaten bu koşullar sağlamıştır. Alp tipini yaratan, onu sürekli oradan oraya koşturan, at sürdüren, fetih yapmaya gönderen ve güçlü, çevik, sağlam bir iradeyi ona bahşeden varlık, Türk inanışına göre doğanın kendisidir. Alplerin yaşam anlayışının ve kişiliğinin oluşmasını sağlayan doğa, yorucu ve yıpratıcı yapısını göçebe insanlara aktarmıştır. İnsanın bütün yaşamı doğanın ona verdiği yeteneklerin geliştirilmesiyle mümkündür. Türklerdeki göçebe yaşam tarzı hareketli ve aktif olmayı gerektirir. Bu nedenle Türk destanlarında kadın ve erkeğiyle akıncı, avcı tipler daima ön plana çıkmış ve alplik geleneği sürüp gitmiştir. Bu yüzdendir ki Türklerde kadınlar da erkek kadar değerlidir ve kadınlardan da alp karakterine sahip kişiler çıkabilir ki Tomris Hatun da bunun örneklerinden biridir. Türk destanlarında görülen alp tipi genellikle bir tanrıya inanır hatta ona sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü alpe verilen bütün o insanüstü kuvvet ve irade tanrıdan bir lütuftur. Siz bunu kullanarak tanrının isteğini yerine getirerek otağınızı büyütecek. Bölgenizi genişletecek ve kendinizi kanıtlayacaksınız ve bunu yaptıktan sonra da görevinizi yerine getirmiş olacaksınız ki zaten bu yüzden Oğuz Kağan başarılarından sonra Gök Tanrı'ya olan borcumu ödemiş oldum şeklinde bir söylemde bulundu. Türkler İslamiyeti kabul edip yerleşik hayata geçince Alplik, Battal Gazi, Danışment Gazi, Satuk Buğra Han gibi Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için mücadele eden kahramanlara yani Alperenlere dönüştü. Alplerde cesaret gibi karakteristik özelliklerin yanı sıra bir de fiziksel kuvvet gerekliydi. Yani pazu kuvveti ve insanüstü bir güce sahip olmanız gerekiyordu. Çünkü bu sayede verilen görevleri başarabilecektiniz. Ki Tarkan zaten buna örneklerden bir tanesidir. Veya Battal Gazi, Malkoçoğlu gibi filmlerde gördüğünüz oradan oraya zıplamak, insanüstü bir başarıya sahip olmak bu özelliklerden bir tanesidir. Çünkü Alpler yenilmezler. Veya yenilseler bile en sonunda yenilemeyecek bir varlık haline gelirler ki bu aslında bütün kurguların baş karakterlerinde görülür. Yani siz sürekli dayak yiyen ezik bir karakteri baş karakter yapmazdınız. Böyle bir karakter varsa bile bu en sonunda en başarılı, en güçlü varlığa dönüşecektir ve bakın nereden nereye geldi mesajı verilecektir. Ancak tabii ki alplerde böyle nereden nereye bakın eziğin tekiydi şimdi en güçlü varlık oldu gibi bir mesaj göremiyorsunuz çünkü alpler. Daha doğuştan zaten karakterleriyle geliyorlar, fiziksel kuvvetleriyle geliyorlar. Tıpkı Herkül efsanesindeki gibi. Hani Herkül de bebekken daha bebek olmasına rağmen iki tane yılanı elleriyle boğarak öldürmüştü hatırlıyorsanız. Bununla alakalı video yapmıştım. Alpler de böyle çocukluklarında belirli başarılarla, cesaretle veya üstün kuvvetle Alp olduklarını kanıtlıyorlar. Örneğin Oğuz Kaan ana sütünü bir kere emmiş 40 günde de yürümüştür. Bu tip karakterler başka bir coğrafyada yetişse onlara tanrı elçisi veya yarı tanrı denirdi ama bizde kahraman deniliyor. Alpler genellikle isim verme törenlerinde bu alp adını alırlar ve onlara yeteneklerine göre bir mahlas verilir. Örneğin çok iyi at binen çok iyi ok atan biriyseniz bununla alakalı bir isim alacaksınızdır fakat Oğuz Kağan'da durum farklıdır. Oğuz Kağan ona isim verilmesi için yapılan bir törende benim adım Oğuz olacak ben Oğuz'um demiştir. Ve ondan sonra ona Oğuz denmeye başlanmıştır. Yani bu bir istisnadır ama genellikle alplere isimlerini başarılarına göre devlet büyükleri verirler veya babaları verir. Dede Korkut destanında Boğaç Han'a Boayı öldürdüğü için Boğaç Han adı verilmiştir. Ki bu Boayı öldürme miti de Mitraizm'den gelmektedir. Zira destanlar sadece tarihten değil mitolojilerden de etkilenirler. Yine Manas destanında Manas oğlu Semete'ye at koyarken... Doğuşunda görülen olağanüstü ibareler nedeniyle 5 yaşında yurt yıksın, 15'inde o ok katsın, büyük iller alsın diye dua etmiştir. Köroğlu'nun tasviri yapılırken de kendisi kaynamış kara demir gibi, kulakları kalkan gibidir. Omuzunda 24 kişinin oturabileceği genişlik vardır. Kalkanı dövebilecek, çeliği çiğneyip püskültecek kadar kuvvetlidir. Nağarası dağları gümbür gümbür inletir ifadesi dikkat çekmektedir. Dede Korkut destanlarında alplerle alakalı sürekli atlarının yanında oldukları ve atları olmadan hiçbir yere gitmedikleri özellikle belirtiliyor. Zaten bu yüzden Türkler çadırda doğar, at üstünde ölür şeklinde bir deyim çıkmıştır. Alp kişi genellikle savaşlara yalnız girer ama genellikle yanında 40 tane yoldaşı vardır. Şimdi anladınız mı Ali ve Kırklar muhabbetini? İşte Türk inanışlarında, Türk halk edebiyatında bulunan bazı motifler İslamiyet'ten sonra da belirli kişilerle birleştirilerek günümüze kadar yaşanmaya devam edildi. Ki zaten bundan hem Alevilik videosunda hem de Paganizm videosunda bahsetmiştim. Oralara bakabilirsiniz. Burada fazla ayrıntıyla sizi boğmayayım. Alpler tek atışta düşmanını vurur ve genellikle tek hamleyle düşmanlarını yenerler. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var. Alplerin düşmanları da Jamoka gibi insanüstü varlıklardır. Yani gidip öyle normal bir köylüyle savaşmıyorsunuz, karşınızdaki de zaten yarı tanrı gibi aşırı kuvvetli bir varlık oluyor. Şimdi Alper Tunga destanında bu bahsettiğim özellikleri fazla bulamıyorsunuz. Örneğin 40 kişiyle gezen birini görmüyorsunuz. Çünkü Alper Tunga bir hükümdar zaten veya sadece at üstünde gezen, tek okla herkesi indiren bir kişi değil. Ama Alper Tunga'nın yaşayışı, onun bazı hareketleri ve bir motif olarak, lider olarak tarihe kendini kaydettirmesi onun bir Alp olarak hatırlanmasına ve Alper Tunga adına ağıtlar, sagular yani bunun gibi şeyler yazılmasına sebebiyet verdi ki bu destan da zaten böyle ortaya çıktı. Genellikle Alp tipinde şöyle bir özellik vardır. Yalan söylemez, malını esirgemez, evine konuğu gelir yani saygı duyulan birisidir. Hem acımasız biridir hem de oldukça merhametlidir. Duruma göre çok sert davranabilir veya çok yumuşak huylu da olabilir. Yani aslında bir insanda olması gereken özellikleri ayarında barındırır fakat alplerin karıları da yani eşleri de tanrısallık ya da böyle özellikler barındıran varlıklardır. Onların beraber evlenecekleri, çocuk yapacakları kişiler de en az onlar kadar önemlidir ve tanrı tarafından seçilirler. Oğuz Kağan'ın ilk eşi gökten inen mavi bir ışık içinde Oğuz'un önüne çıkmıştır. İkinci eşi de bir ağaç kobuğunda bulduğu bir kızdır. Alpler eşlerini hep kahraman, mücadeleci ve yiğit kadınlardan seçerler. Manas'ta eşi keyi bir mücadele sonucu almıştır. Dede Korkut destanında Bamsı Beyrek, Banu Çiçek'le evlenebilmek için ava çıkar, at yarıştırır, ok atar, güreşir ve bu yarışları kazandıktan sonra evlenir. Alp kişilerdeki temel özellikler genellikle yurt sevgisi, vatanına milletine son derece bağlı olmak ve canını feda etmekten çekinmemek, Af dileyenleri affetmek, insanlara merhamet göstermek, zayıflara ve parası olmayanlara, güçsüzlere dokunmamak, yardım etmek fakat yeri geldiğinde de düşmanına asla acımamak ve son derece çelikten sinirlere sahip bir şekilde bir vatanı, bir milleti, bir orduyu yönetebilmek yani güçlü bir iradeye sahip olmak. Burada alplerin iki özelliği ortaya çıkıyor aslında. Birisi mütevazilik, dürüstlük, cömertlik, konukseverlik gibi karaktere dayanan özelliklerdir ki bunlar Dede Korkut hikayelerinde erdemli sözüyle işaret edilir. Diğeri de baş kesmek, kan dökmek, ata binmek gibi özellikler olup hünerli kavramıyla işaret edilmektedir. Sanırım alplik kavramıyla alakalı yeterli bilgiyi verdik ki bunlar bilinmesi gereken şeylerdi diğer videolarda da size faydası olacak zaten. Şimdi Alpertunga Destanı'na daha rahat bir şekilde girebiliriz. Ki bu destandan bahsetmeden önce kaynağından bahsetmem lazım şimdi Alpertunga Destanı'nda Turan yani Türk ordusu ile İran ordusu arasında yaşanan bazı mücadeleler savaşlar aktarılır ve bazı liderlerden bahsedilir ancak bunun kaynakları İran tarafından gelmiştir yani Türklerin nasıl bir karaktere ya da liderlere sahip olduğunu düşmanlarımız kaydetmişler ki Alpertunga Destanı ile alakalı en geniş kaynakta Firdevsi'nin şehnamesinde. Yani yine bir İran kaynağında bulunuyor. Alper Tunga Asur kaynaklarında Maduba, Heredot'ta Madyes, İran ve İslam kaynaklarında da Efrasyap adıyla anılmaktadır. Orhun yazıtlarında 9 Oğuzlar yani 9 Guzlar arasında Ertunga adına yapılan Yu merasiminden de söz edilmektedir. 11. yüzyılda yaşayan Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış Divani Lügati Türk'te Ertunga birçok defa anılır. Hatta onun ölümü konusunda söylenmiş bir sagu yani ağıt da Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıya geçirilmiştir. Hani şu internette sürekli Alper Tunga öldü mu? İssuz acum kaldı mu? Şeklinde paylaşılan ağıt var ya işte o bu ağıttır. Ki zaten bunu da günümüz Türkçesiyle video sonunda seslendireceğim. Alper Tunga İran'ı, Mısır'ı, Anadolu'yu fethetti, Kafkasları geçti ve Saka devletini kurdu. Tarihte gerçekten yaşamış olduğuna inanılıyor ki bununla alakalı kaynaklar var. Ve hayatı savaşla geçmiş birisi olduğu için de ona Alp demişiz. Alper Tunga Türkler açısından son derece önemli çünkü birçok Türk hükümdarı Alper Tunga'nın soyundan geldiğini iddia ettiler. Böylelikle kraliyet haklarını ortaya koydular ya da hanlık hakkı mı diyeyim artık hangisini kabul ediyorsanız. Sonuçta birçok Türk devleti Ertunga'nın soyundan geldiğini söyleyerek meşruiyet kazanmaya çalıştı. İslamiyet'i kabul eden Karahanlı Devleti hükümdarları kendilerinin Efrasyap yani Ertunga ailesinden geldiklerine inanmış ve bunu ifade etmişlerdir. Mogol tarihçisi Cüveyni de Uygur Devleti'nin hükümdarlarının Efrasyap soyundan olduğunu yazmıştır. Şecere-i Terakime'ye göre de Selçuklu Sultanları kendilerini Efrasyap soyundan kabul ederlerdi. Tarihçi Mesudi de sonra 7. yüzyılın başındaki Köktürk Hakanı'nın Efrasyap soyundan olduğunu yazmıştır. Kutagdu birlikte Alper Tunga hakkında şu bilgi verilmektedir. Eğer dikkat edersen görürsün ki dünya beyleri arasında en iyileri Türk beyleridir. Bu Türk beyleri arasında adı meşhur, ikbali açık olan Alper Tunga'ydı. O yüksek bilgiye ve çok faziletlere sahipti. Ne seçkin, ne yüksek, ne yiğit adamdı. Zaten alemde ferasetli insan bu dünyaya hakim olur. İranlılar ona efras yap derler. Bu efras yap akınlar hazırlayıp ülkeler zaptetmiştir. Dünyaya hakim olmak ve onu idare etmek için pek çok fazilet, akıl ve bilgi lazımdır. İranlılar bunu kitaba geçirmişlerdir. E, kitapta olmasaydı onu kim tanırdı? Buradaki İran kaynakları büyük ölçüde Firdevsi'nin şehnamesine dayanıyor zaten ki Firdevsi de aslında bu anlattığı şeyleri birkaç yüzyıllık hatta bin yıldan fazla daha eskiye giden bazı kaynaklardan derleyerek anlattı. Ki Firdevsi'nin verdiği Ertunga Destanı'nın özeti şöyle yapılabilir. Turan ile İran birbirine komşu ve düşman iki devletti. İran ülkesinin tahtında Minüçer, Turan ülkesinin tahtındaysa Alper Tunga'nın babası Peşenk Kağan vardı. İran hükümdarı Minüçer ölünce Peşenk oğlu Alper Tunga'ya şöyle dedi. Bu İranlıların bize yapmadığı kötülük yoktur, şimdi Türk'ün öç alma zamanı gelmiştir. Alper Tunga da bunu istiyordu. Arslanlarla bile çarpışacak güçteyim ve İran'dan öç alacağım diyordu. Peşengin öbür oğlu Alp Arız, İranlılarla savaşmak yanlısı değildi. Fakat karar verildi ve Alpertunga savaş hazırlığına başladı. Alpertunga'nın oğulları ve kızları da vardı. Kızlarından birine bir kaz kadar güzel olduğu için Kaz adını vermişlerdi. Babası ona ile suyuna akan büyük bir çayın kenarında bir saray yaptırmıştı. Kaz orada oynayıp yüzüyordu. Onun için Türkler bu suya kaz suyu dediler. Daha sonra kazın oturduğu, oynaya oynaya büyüdüğü yerde büyük bir şehir oldu. Bu şehirde kaz oyunu adı verildi ki orası bugünkü Kazvin şehridir. Alpertunga, arslan yelili, servi boyluydu. Saldırırken timsah kadar cesur, av yakalarken erkek arslan gibi çelik, vuruşmada savaş fili kadar kuvvetliydi. Yürüdüğü zaman yeri sarsıyor, ardarda attığı oklar vınlayarak göğü inletiyordu. O hiddetlenip savaşa girecek olsa ayak basıp toz kaldırdığı yerde ova, kandan bir ırmağa dönerdi. Dostlarına umut veren, kut veren dili düşmanları için keskin bir kılıçtı. Bilgelikte de ondan üstünü yoktu. Yüreği derya kadar geniş, eli ise yağmur yağdıran bulut kadar cömertti. Alpertunga ordusuyla İran üzerine yürüdü. İki ordu Dehistan bölgesinde karşılaştılar. Birbirlerine girdiler ve o güne kadar görülmemiş derecede şiddetli bir savaş oldu. Bu savaşı Alper Tunga kazandı. Meydan ölen İranlılarla doldu ve İran padişahı geri çekilip Dehistan kalesine sığındı. Fakat Alper Tunga kaleyi kuşattı ve sonunda İran padişahını tutsak etti. Bundan sonra İran'a bağlı Kabil ülkesinin kahramanlığıyla ünlü padişahı Zal, İranlıların yardımına geldi. Ani bir hücumla Türk ordusunu dağıttı. Buna pek kızan Alper Tunga tutsak aldığı İran padişahını öldürttü. Öbür tutsakları da öldürecekti ama kardeşi Alp Arız buna engel oldu. Tutsakları Sarı şehrine gönderdiler. Daha sonra bu tutsakların kaçmasına göz yumduğu için Alper Tunga kardeşi Alp Arız'ı bile öldürtecekti. Alper Tunga yine İran'a saldırdı ve galip geldi. İranlılarsa öldürülen padişahlarının yerine zevvi getirdiler. İki ordu tekrar savaştılar. Ve savaş sırasında büyük bir kıtlık oldu İran yedi yıl boyunca açlık ve sefalet çekti bunun üzerine savaş ve kıtlık insanlığı bitirmesin diye barış yaptılar İran'ın kuzey eyaletleri de Turan'ın yani Ertunga'nın yönetimine geçti yıllar geçti İran padişahı Zev öldü ve barış yine bozuldu İran'da savaş hazırlığı başladı Alpertunga buna fırsat vermeden saldırıya geçti İranlılar yine zaldan yardım istediler. Zal artık kocadığı için kahramanlıkta kendisini bile aşan oğlu Rüstem'i gönderdi. Zaloğlu Rüstem ve Türk ordusu arasında onlarca savaş yaşandı. Bazılarını Rüstem bazılarını ise Ertunga kazandı. Sonunda Rüstem Türkleri büyük bir bozguna uğrattı ve İran tahtına Kaykubadı çıkardı. Alper Tunga ordusunu tekrar tekrar harekete geçirecekti fakat kötü bir rüya görmüştü. Bunu yorumlattı ve savaşa girerse bütün birliğinin dağılacağı kehanetini aldı. Emin değildi, beylerin de fikirlerini sordu ve oy birliğiyle İran'la barış imzalandı. Bu anlaşmayla Buhara, Semerkant ve Çac şehirleri İranlılara bırakıldı. Bu barışı istemeyen Keykavus, Rüstem'e ve oğlu Siyabuşa kötü muamelede bulunarak onları küstürdü. Rüstem kendi ülkesine çekildi, Siyabuş ise Türklerin o zamanki başkenti olan Gang şehrine giderek Alpertunga'ya sığındı. Siyavuş, Turan'da bulunduğu sırada bir Türk gibi davrandı ve kendisini herkese sevdirdi. Sonunda da bir Türk beyi olan Pira'nın kızıyla evlendi. Ondan bir oğlu oldu. Siyavuş, oğluna Keyhüsrev adını verdi. Ertunga bütün bunlar olurken uzun yıllar Turan'da hükümdarlık etti. İranlılar, Siyavuş'un oğlu Keyhüsrev'i kaçırarak İran tahtına oturttular. Keyhüsrev, Zaloğlu Rüstem'le iş işbirliği yaptı ve doğup büyüdüğü toprakları fethederek Türkleri yok etmek için mücadeleye başladı. Bölgeyi iyi bildiği için nereden adamsızdıracağını da biliyordu. Keyhüsrev, en ünlü kahramanlarından biri olan Bijen'i gizlice Türklerin arasına gönderdi. Fakat Bijen, Tunga'nın kızı Menice'ye aşık oldu ve görevini unuttu. Tunga'nın kızını da alıp birlikte kaçtılar. Düşmanın kendi sarayına kadar ajan gönderebildiğini gören Tunga sinirden küplere bindi. Emrindeki kuvvetleri de alıp tekrardan savaşa yürüdü. Kükremiş arslanlar gibi saldırıyordu. Çok kocamış olmasına rağmen İran'ın en ünlü pehlivanlarından birkaçını teke tek vuruşmada öldürdü. Nihayet Keyhüsrev ile Alpertunga karşı karşıya geldiler. Alpertunga Keyhüsrev'e teke tek dövüşmeyi teklif etti ve atını ileri sürdü. Fakat Turan pehlivanları onun İran padişahı ile dövüşmesini istemediler ve atının dizginini tutup geri getirdiler. Zaten Keyhüsrev de bu tek tek dövüşme fikrine pek yanaşmamıştı. Keyhüsrev en güçlü çağında olmasına rağmen Alper ile dövüşmekten çekinmişti. Savaşlar devam etti ve diğer milletler de saf tutmaya başladılar. Birçok ülke İran'ı destekledi. Çin ise Türklerin yanında olduğunu bildirdi ve kapılarını açtı. Türk ordusunu davet etti fakat sonra Çin Hakan'ı sözünde durmadı ve Keyhüsrev ile anlaşma imzaladı Türk ordusu dağıtıldı bu hainlik üzerine Alpertunga Tunga Keyhüsrev'e bir mektup yazarak insanlardan uzakta ve kendisinin beğeneceği bir yerde teke tek dövüşmeyi teklif etti fakat en güçlü çağında olan Keyhüsrev ihtiyar Alpertunga ile teke tek dövüşmeye cesaret edemedi. Yandaşlarının sırt çevirmesi ve çeşitli hainlikler yüzünden ordusuz kalan Alpertunga perişan bir halde Zere Denizi'ne girdi ve bu derin denizi geçerek Gangdizi şehrine ulaştı. Peşinde İran ajanları vardı. Su başında bulunanlar onu kurtarmak istediklerini söyleyerek onun destekçisiymiş gibi davranarak kandırdılar ve sudan çıkar çıkmaz öldürdüler. İşte onlarca yıl boyunca kocaman topraklara hükmeden cesur Alpertunga bu şekilde öldürüldü. Şimdi videonun başında Alp yenilmez demiştik ama gördüğünüz üzere Alpertunga birçok savaşta yeniliyor ve en sonunda da öldürülüyor. Ki öldürülmesiyle alakalı da farklı versiyonlar var. Onlara da geleceğim. Ama öncelikle şu yenilme muhabbetine bir bakalım. Alpertunga'nın hayatına baktığımızda onun birçok İran hükümdarıyla sıra sıra dövüştüğünü görüyoruz. Birini yeniyor, başkası geliyor. O yeniliyor, başkası geliyor. Sürekli yeni hükümdarlar geliyor ve hepsi eninde sonunda pes ediyor. Rivayete göre Alper Tunga 140 yıl yaşadı ve asla pes etmedi. E en sonunda da yaşlandı artık kocamaya başladı. Güçten düşmeye başladı ve yine de onunla birebir dövüşmeye cesaret edebilen birisi ortaya çıkmadı. En güçlü pehlivanları bile kolaylıkla indirebildi. E ne yaptılar? Hainliklerle arkasından bıçaklayarak ya da Çin'in bazı sahte oyunlarıyla bir şekilde pusuya düşürülerek öldürülmesi sağlandı ve Alper Tunga Böyle hayata veda etti. Bu arada Alper İran ve Arap dilinde Efras dendiğini söylemiştik ki Efras da eski İranlıların kötülük ilahlarına verdikleri isimdir. Yani Ehrimen veya Deva gibi kötü şeytani bir varlıktır. Belki de Alper bu İran padişahlarını o kadar bezdirdi, o kadar yenilgiye uğrattı ki adama kendi kaynaklarında şeytani bir isim vermek zorunda kalmışlar. Öh artık yeter demişler ve bunu böyle ifade etmişler. Size videonun başında Alper farklı milletlerde farklı isimlerle anıldığını söylemiştim. Dolayısıyla hayatıyla alakalı bir takım farklı rivayetler de var ki ölümüyle alakalı olanlar en önemlileri. Örneğin bir rivayete göre Alper Tunga İran padişahı tarafından ziyafete çağrılıyor. Bir barış yemeği verelim deniliyor ve Alper Tunga yemekte bıçaklanarak hainlikle öldürülüyor. Tıpkı Game of Thrones'daki kızıl düğün muhabbetinde olduğu gibi İzlemeyenler varsa spoiler vermiş olduk ama neyse artık bu ölümüyle alakalı rivayetlerden biriydi diğer bir rivayetse az önce söylediğim sudan çıkarken yine kandırılarak öldürülmesiydi başka bir rivayete göre de yine ordusuz kalıyor ve dağlara mağaralara çekilerek ibadet etmeye tanrısıyla konuşmaya çalışmaya başlıyor ve bu esnada birkaç İran askeri onu keşfedip kim olduğunu anlayıp üstüne saldırıp öldürüyor fakat her türlü bütün versiyonlarda Alpertunga ölüyor. Alp Destanı İslamiyet'ten önce var olan bir destan olduğu için içinde Türk şaman geleneklerinde barındırıyor. Örneğin Türklerde alp'ler öldüklerinde hemen gömülmezler. Bunlara yuğ törenleri yapılır. Bedenleri bir süre bekletilir. Yanında atlarıyla, bazı savaş aletleriyle, kıyafetleriyle yani özellikleriyle gömülür ve bunlara bazı ağıtlar yakılır ki Alp Ertongga'nın ağıdı da bunların en meşhurlarından biridir. Türklerde ölü bir çadıra konur. Yakınları önce çadırın önünde at ya da koyun kurban ederler, sonra atlarına binip çadırın çevresinde yedi defa dönerler yani tavaf yaparlar. Dönerken ağlayıp çığırışırlar, sagular söylerler, bir yandan da yüzlerini bıçakla çizerek kanatırlar. Bu ilk törendir. Asıl yuğ töreni daha sonra geniş bir hazırlıkla yapılır. Yiğit ilkbaharda ya da yazın ölmüşse ölüyü gömmek için yaprakların dökülmesi yani sonbahar beklenirdi. Sonbaharda ya da kışın ölmüşse bu kez de yaprakların, çiçeklerin açması yani ilkbahar beklenirdi. Gömme döneminde genellikle ölüye bir cenaze töreni hazırlanır ve buraya kişinin yakınları, akrabaları, arkadaşları çağrılır ki bunlara yuvucular denilir. Ve bunun yanında eğer ölen kişi önemli bir karakterse örneğin bir alpse bu sefer onun arkasından ağlayacak, ağıt yakacak insanlar yani sığıtçılar çağrılır ki bunlar da bizim bugün... Türk nazım biçimiyle sagu dediğimiz şeyleri oluşturmuşlardır ki Alper Tunga'ya özel yazılmış olan sagu da bu örneklerden en önemlisi sayılır. Ben zaten bu sagu'nun günümüz Türkçesiyle okunan versiyonunu seslendireceğim size ama ekranda öz Türkçe versiyonunu yani eski halini de göreceksiniz. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Felek fırsat gözetti. Gizli tuzak uzattı, beyler beyini şaşırttı, kaçan nasıl kurtulur? Erler kurt gibi uludular, bağırışıp yakalarını yırttılar, ıslık gibi sesle ağıt yaktılar, gözler yaşlarla örtülür. Beyler atlarını yorarak geldiler, kaygı onları durdurdu, benizleri yüzleri sarardı, sanki safran sürüldü. Zaman bütün bütün bozuldu zayıflar tembeller güçlendi Erdem yeniden azaldı dünyanın beyi böylece yok oldu feleğin günleri çabuk geçer insanın gücünü zayıflatır dünyadaki insanları azaltır kaçsalar bile geçilirler bilgili ve akıllı olanlar kötüleşti evrenin atı azmaya başladı edep ve Erdem'in eti çürüdü yere deyip sürüklendiler Dünyanın geleneği böyle, gerisi bütünüyle bahane. O gelip bir ok atsa dağların başı kertilir. Onun ölümü gönlümü yaktı. Yetmiş yaş yaşlandırdı. Gönlüm geçmiş günleri arıyor. Gece gündüz o günler aranıyor. Bir destan videosunun daha sonuna geldik. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.